Elhamdülillahi lezi enzelel furkan ve cealahu lena şiraten ve minhaca. Ve sallallahu ala men erselahu rahmeten lil'alemin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve men ihtedâ bihedihî ilâ yevmiddin. Mevla inşallah hayırlara vesile eylesin. Böylece bu yılın sohbetler serisi mi diyelim, dersler ders serisi mi diyelim, dersler serisi vurgusunu biraz daha ağırca bastırmak istiyorum çünkü ders ağırlığı daha fazla olacak inşallah Teala. böylece bir şeye daha hamd ediyorum bakınız hep beraber ne olur kadri kıymetini birlikte bilelim yıllarca biz insanımız neyi dinler neyi merak eder ne çekicidir onları vurgulayarak hep sohbetler yaptık bu devreyi bir aşmalıydık buna ihtiyacımız vardı bize ne lazım? Ne köklü bilgi verir? Evet, canımız sıkılsa da, ağırca gelse de, bizi İslami bilgilerle, köklü bilgilerle donatacak neler yapılmalıdır? Bu bölüme gelmenin arzu ve ümidini taşıyorduk. Bu yolda ciddi bir basamak olduğuna inanıyorum. İnşallah Mevla daha yükseklerini, daha hayırlarını, ve biz daha donanımlı üzerine bilgi eklemeyi nasip eyler. İnşallah güzelliklere güzellikler, hayırlara hayırlar katılır. Cenab-ı Allah zihninizi açık eylesin, feyzinizi, bereketinizi artırsın, faydanızı çoğalsın. Cenab-ı Allah emsalinizi inşallah sizlere kardeş olarak katsın, mümin gönülleri şuur ve bilgi birikimiyle yan yana getirsin. Bilgi birikimi yüksek olan, şuurla hareket eden, ne yaptığını ve ne yapacağını bilen kardeşlerimize inanınız, ekmek kadar, hava kadar, su kadar ihtiyacımız var. İnşallah onlar artınca dünya daha güzel olacak. Dünya güzel olunca inanınız ahiret daha güzel olacaktır. Şimdi inşallah fıkıh ilmine giriyoruz. Bu yönde paylaşacaklarımız olacak. Ben hemen hemen bütün kardeşlerimizden bu ders belki o kadar olmayacak, yine olacak ama bundan sonraki derslerde çok daha fazla not tutma ihtiyacı olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla hepinizin yazacağı, çizeceği hem aklı açık olsun hem defterleri, kağıtları açık olsun ikisinin birden açıklığına ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyorum. Şimdi isterseniz latife ile söze başlayayım. Adam cihazın bir tanesi yörük ağlarından Cuma'ya gidiyor. Cuma'da Hoca Efendi kürsüye çıkıyor. Fıkıh ilminin lüzumundan ve ehemmiyetinden o kadar çok söz ediyor ki yörük ağasının aklına yatmış ki bu fıkıh ilmi lüzumludur. Kendisinden de geçmiş. Sohbetten sonra Hoca Efendi'nin yanına geliyor. Hoca Efendi diyor benim bir çocuğum var. Fıkıh ilminin lüzumuna kesinlikle inandım. Sen bu çocuğa o ilmi öğretiyorsun. Şimdi hoca durgunlaşıyor. Onların konup göçtüğünü biliyor. Yörük ağasına laf anlatmanın zorluğunu da biliyor. İki zorluğun arasında ağam bir şey soracağım diyor. Çocuk ne kadar bizim yanımızda durabilir? a cevap veriyor. Yarın bizim oba göçüyor. Yarına kadar. Hoca iyice durgunlaşıyor. Sonra A diyor, bu ilim kolay, basit bir ilim değil, zaman isteyen bir ilimdir, ben onu bilmem diyor. Sen fıkıh ilminin lüzumunu anlattın, ben de buna çokça inandım, oğlum yarına kadar senindir, bizim oba göçüncüye kadar ne yapıyorsan yap. Adam caz alıyor, sabaha kadar çocuğa oba göçüncüye kadar fıkıh ilminin doğru telaffuzunu öğretebiliyor. Sabahleyin tabi oba hazırlanıyor, çelibaşı o bölgeden geçerken oğlana bağırıyor, düş peşime diyor, oğlan peşine düşüp gidiyor. Ama çocuk sabaha kadar fıkıh diye diye dili alışmış, onu doğru telaffuz için tekrar ediyor. Dilde bu esastır, tekrar yolda giderken tekrar edecek kadar cümleleri tekrar ediniz, faydası var. Çocuk iki gidiyor bir fıkıh diyor, bir, iki, üç, beş... Çeri başının dikkatini çekiyor, atını dizginliyor, sonra gerisin geri dönüyor, dört nala hocanın yanına varıyor. Ulan hoca de diyor, hoca dedik adam zannettik, sana bir çocuk teslim ettik diyor. Sabaha kadar gırtlağına kadar doldur demedik diyor. Çocuk ağzına kadar dolmuş, şimdi fık, fık edip duruyor. <Gülüyor> şimdi fıkıh ilmi kıymetli bir ilimdir. Hoca efendinin anlattığı gibi ama zaman isteyen bir ilimdir, ucu bucağı bulunmaz. Ama ne kadar bulunur ise... O kıymetlidir, o paylaşmaya çok uygundur ve netice ilmidir. Birazdan ne demek istediğimi daha anlayacaksınız. Fıkıhla uğraşan bir insan, fakih olan bir insan, hemen hemen bütün ilim dallarından, sosyoloji alanında, nasıl diyeyim, içtimai dediğimiz bütün ilim dallarından, belli bir derece bir bölümden çok yüksek derece bilgi sahibi olmak zorundadır isimlendirerek söyleyeyim tefsir bilmek zorundadır çünkü hükümler ayetlerden çıkıyor hadis ilmine vakıf olmak zorundadır hadisin detaylarını bile rical ilmiyle raviler kimdir nedir haklarında neler söylenmiştir bunlara varıncaya kadar bilmelidir çünkü o ikinci kaynaktır daha sonra paylaşacağız bütün bunları. Cemiyet içerisinde neler yaşanıyor? İnsanların örfünden ne geliyor? Bu örfden hangileri adetlerden İslam'la çakışıyor veya uyuşuyor? Onları bilmek zorundadır. Ney ileriye zarar veriyor ve vermiyor? Hesabını yapabilmek zorundadır. Dil bilgisine çok iyi vakıf olmalıdır. Çünkü kelimelerin içerisinden çok farklı manalar çıkabiliyor hiç akla gelmedik bir vurgu yakalanabiliyor. Kısaca, bütün bu ilimleri sayıyorsunuz, bunun üzerine bir şey daha gerekir. Cenab-ı Allah, bütün bu bilgileri derleyen, toplayan, özümseyen bir kabiliyet ve ortaya netice çıkaran bir meleke vermelidir. Onun için bütün ilimler sayıldıktan sonra ne denir? cenab Allah'ın kendine vahşettiği meleke olmalıdır. Her insan çiçek çiçek dolaşıp da aldığı çiçek özleriyle bal yapan arı gibi değildir. Zihni kim insanın dağınıktır, kimisininki derli topludur. Kimisi derleyip toparlayıp son noktayı söylemeyi daha iyi becerir kimisi ilk önce bir dağıtır darmadağın eder sonra toplamaya çalışır belli bir oradan toplar olması da onları bırakın şu der bir noktaya getirmeye gayret eder ama bunun daha açık misalini söyleyeyim kendilerinden söyleyeyim Vehbi ibni Münebbih diye ilk devir alimlerinden birisi vardır son derece alim bir insandır zahit bir insandır takdir toplayan bir insandır onun için ilim ehlinin, hatta onu sevenlerin kullandığı bir cümle var. İlmi aklından daha büyüktü diyorlar. Bu ne demek? Hani bir insan var, çocuklar genellikle sevdiği yemekler için yaparlar, kocaman bir lokma atar ağzına, sonra onu ağzında evirip çeviremez, nasıl yiyeceğini bilemez. Ağızdaki lokmanın dil, onu evirip çevirmesi, şekillendirebile, çiğnenebilmesi gerekir. Ağzınızda çok lokma olduğu gibi beyninizde çok ilim var ve zihniniz onu evirip çevirmekte zorlanıyor. Vehbi ibn-i Münebbih rahmetullahi aleyh kendisi diyor. Cenab-ı Allah Malik ibn Enes, Enes'e, i̇mam Malik'in adı. Malik ibn Enes i̇mam Malik. Enes bir Malik sahabi olan. Tersi şey olarak. Malik ibn Enes ve Leys ibn-i olmasaydı ben helak olmuştum diyor. Neyle nasıl amel edileceğini, nasıllardan nasıl süzüp çıkarılacağını kestirmekte zorlanıyorum diyor. Bilgi birikimi, ayet ve hadislerle dolu olan bir insan. Onlar bana ufuk açtılar. Yol gösterdiler diyor. Dolayısıyla bir Ebu Hanife olmak, bir İmam Marik olmak, bir İmam Şafii Ahmed İbni Hanbel olmak, bir Evzai olmak, bir Leibniz'in saat olmak basit bir hadise değildir. İbrahim'in neşeyi olmak. Bu tip zekalar çok nadirdir. Şimdi günümüzde buna sentezci beyin diyorlar. Değişik hadiseleri toplayabilen, masada yoğurabilen Cenabı Allah bir de insanın beynine makinelerden de her şeyden farklı bir kabiliyet vermiştir. Bilgisayarda şifreleri girerseniz belli komutları verirseniz gelir. Ama insan beyni saniyeler içerisinde sağa da sola da öteye beriye gider, zihninin gerisindekileri de yoklar ve öne dökmeyi başarır. Bu tip beyinler kıymetlidir. Hem ilmen hem edeben kıymetlerini de bilmek gerekir. Fıkıh ilmi dolayısıyla bütün bu ilimlerin var olan bilgilerin derlenip toparlanması, sonra yoğrulması, sonra ortaya ondan neticeler çıkartma ilmidir. Dolayısıyla birçok ilni bir arada bilmelidir. Şimdi buradan fıkıh kelimesine geliyoruz. Bu neticeden sonra. fıkıh kelimesi fe, kaf ve he harflerinden meydana gelir. Fakihe diye. Anladı demektir. Kavradı demektir. Ama bitmedi. Biraz sonra yazın isterseniz. Fehime kelimesi de anladı demek. Buna yazabilirsiniz. Bugünkü bizim Türkçemizdeki anladı kelimesinin karşılığı fehime kelimesidir. Mefhum anlaşılan demek. Dilimizde kullanılıyor. Giderek uzaklaştık ama fehime anladı demek. Mefhum anlaşılan demek. Fehime çok anlayan bayan demek. Fehim çok anlayan erkek demek. İsim olarak kullanılıyor bunlar, dilimizde de kullanılıyor. Fehim var, onun biraz çekeceğiz. Fehim, fehime de, fehime. Çok anlayan, iyi anlayan, iyi kavrayan demek. Pekala, fıkıh kelimesi de anlayan, fıkıh kelimesi de kavrayan manasına ikisinin arasında ne fark var? Şu fark var. Biz, Misal olarak söyleyeyim, şekillendiriyorum şimdi. Kırda geziyoruz. Çiçekleri gördük. Sarı çiçekler var, mor çiçekler var, kırmızı çiçekler var, karışık çiçekler var. Kırın o görünüşünden bir şey anlıyoruz. Rengarenk çiçeklerin olduğu, belki bunun ötesinde, madem yeşillikler bu kadar canlı, çiçekler bu kadar canlı, Mesela oranın yağmur aldığını, kısaca gıdasını bulduğunu, verimli olduğunu da anlıyoruz. Ama alanı bu olan, alanı nebatat olan diyelim bizim dilimize bitkiler halinde anlayan, her bir bitkiyi tanıyan, nasıl topraklarda büyüdüğünü bilen, nasıl iklim sevdiğini bilen, gelişmesini bilen, tohumunun nasıl olduğunu Üreme şeklini bilen, hangi toprakları sever, hangi sıcaklığı sever, rutubetten hoşlanır mı, hoşlanmaz mı, soğukluk derecesi nereye kadar tahammül edebilen, anlayışıyla anlayan insanın anlayışı, diğer insanların kırların çiçeklerle bezenilişi görüşünü anlamaktan çok daha farklı bir anlayıştır. Zaman zaman diz çöker. Bak bu da burada yetişmiş diye o çiçeğe bakar veya o ota bakar. Onun yenip yenmediğini bilir. Onun zehirlip zehirlemediğini de bilir. Neye ilip iyi gelip gelmediğini de bilebilir. Bu anlayışı ne kadar yükselirse bakış derinliği, anlayış derinliği o kadar farklıdır. Daha canlı bir misal veriyorum. Bir doktor düşününüz. O da hastanın hasta olduğunu anlıyor. Biz de karşımızdaki insanın hasta olduğunu anlıyoruz. Gözleri süzgün, neşesi kaçık, rengi solgun, hareketleri yavaş. Sen hastasın diyoruz. Hasta olduğunu anlıyoruz. Bu Fehime'nin karşılığıdır. Anlaşıldı? Doktor ne anlıyor? Doktor bu hastalığın nereden geldiğini, şu anda nasıl bir hastalık taşıdığını, gerekirse birkaç soru da sorarak, nasıl bir mikropla türediğini, bulaşıcı olup olmadığını, öldürücü olup olmadığını, nasıl geliştiğini, vücutta nasıl seyrettiğini, ateşli bir hastalık olup olmadığını, kısaca, nereden gelip nereye gittiğini anlıyor, nasıl tedavi edileceğini biliyor, bu anlayış, öbür anlayıştan, bizim anlayışımızdan farklıdır. İşte doktorun, nereden gelip nereye gittiği çaresinin nasıl bulunacağı yönündeki anlayışının adına biz fıkıh diyoruz. Tamam o zaman fıkıh bir meselenin derinliğine bilgi sahibi olmak onun nereden gelip nereye gittiğini nasıl geliştiğini bilmek bundan neticeler çıkartmak bir başka ifadeyle amel etmek anlayışının kavrayışının adıdır. Dolayısıyla fehim eden fehimden çok farklı bir yapısı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor? Men yuridullah bihi hayran yufakkihu fi'd-din. Allah kimin hakkında hayır murat ederse onu dinde engin ve derin anlayışlı kılar. Kelimenin yapısında Derin anlayış, kavrayış, engin bilgi vardır ama inanın fakir bir şey daha vardır. O bilgiyi kullanış vardır. Onunla amel ediş vardır. Çünkü bir şeyle amel etmedikçe o bilgi derinleşmez, kökleşmez, nasıl diyeyim mermere kazınır gibi net hale gelmez. Şöyle diyelim isterseniz birbirimize nasıl namaz kılacağını anlatsak, o da kıbleye yönelse, Allahu Ekber dursa, deyip dursa, beş dakika sonra, üç dakika sonra aklına bir şey gelecek. Şimdi şaşıracak. Ne yapacağını ezberlemiş adam bilemeyecek. Rüku nasıl yapılır? Tam mı eğlenir? Ne kadar eğlenir? Nasıl durulur? Başka şey yapılır mı? Şöyle, bir yerde gözde görmediyse, amel etmediyse, yaşamadıysa, Sıkıntılar çıkacaklar. Dolayısıyla bu neye manidir? Derin ve engin anlayışa, köklü anlayışa manidir. Bunu şöyle demek istiyorum. Biz kardeşlerimize namazla ilgili bir meseleyi anlattığımızda kolay kavuruyorlar. Oruçla ilgili anlattığımızda kolay kavuruyorlar. Hukuk sistemiyle anlattığımızda, alışveriş akitler bölümüyle bir meseleyi anlattığımızda zor kavuruyorlar hele de kendi yaptıkları alışveriş değilse, hayatta sık olarak iç içe yaşadıkları bir konu anlatıldığında bunu kavruyorlar ama tekrar ediyorum, yaşamadıkları bir konuyu anlattığında zor kavruyorlar. İsterseniz şöyle diyeyim, yeniden ibadete döneyim. Demin derste de aklıma geldi. Ben hacca gitmeyen, Beytullah'ı görmeyen, sadece ekranlarda gören diyelim, Safa Merve'yi görmeyen, Arafat'ı, Mina'yı, Müzderif'i, Hac yapısını görmeyen insana buradan haccı ezberletseniz, şurada şunu, şurada şunu, şurada şunu şöyle yapacak etseniz, tekrar ondan dinleseniz, onu Beytullah'ın yanına rehbersiz gönderseniz, bir müddet sonra durur, kilitlenir kalır. Şimdi tavafı bitirir, Safa tepesi nerede, oraya nasıl gidilir? Oraya varınca acaba o anda zihne bir şeyler gelir. Acaba ne yapılır? Bunun yaptığı ezberlediğinin dışında bir şey var mı? Oradaki insanların farklı bir şey yaptığını görür. O onu şüpheye sevk eder. Kısaca insanlar onun için hacca gitmeyen insanın haç hakkında kitap yazmasını doğru bulmayan ilim ehli vardır. Yaşa yaşayamayan. Bu da doğrudur esasen niye kitaplardakını buluyor, aktarıyorsunuz ama öyle bir kritik noktada hata işliyorsunuz ki onu bilen, yaşayan insan ister istemez gülümser. İyi niyetliyse, kötü niyetliyse başka şey söyler. Basit bir misalini vereceğim ben hemen. Birçok kitapta, günümüzdeki kitapları kastediyorum, özellikle kitapta, Arafat Dağı'nda fakfeye durmak diyor. Tamam. Arafat Dağı diye adlandıran cebeli Rahme, şu masanın üzeri eğer Arafat meydanı ise meydanda ancak şu kadar hafif şöyle diyelim batı burası ise şey burası şurada yaklaşık şuraya daha yakın şu kadardır onun alanı. Şu masaya göre şunun alanı ne kadarsa Cebeli Rahmen'in alanı inanın o kadardır belki o kadar da yoktur. Şu anda milyonları buldu insanlar bu tepeye nasıl sığacaklar. %1'i bile sığmıyor. Şimdi bu başka ülkelerde de bu hata işleniyor ki bütün insanlar Arafat'ta vakfe anında oraya çıkmak için birbirleriyle itişip kakışıyorlar. Çok ciddi bir izdiham meydana geliyor. Tehlikeli de çünkü kayalardan yuvarlanma da var. Bereket çok yüksek değil. Şimdi üstelik Peygamber Efendimiz Cebeli Rahmede bu dağın üzerinde vakfe yapmamıştır. Peygamber Efendimiz'in vakfe yaptığı yer tarif edilirken, şimdi şu istikamette Mescid-i e var. Bu tarafta, şurada Mescid-i e var. Kıble bu tarafa doğru, şu istikamete doğru. Dağın, nasıl da kıbleye doğru Peygamber Efendimiz döndüğünde, cebel Rahme sağ tarafına düşerdi. Veda hutbesinin bir bölümünde orada irad ettiği deniliyor. Dolayısıyla dağ ne yapın önündeki düzlükte vakfesini yapmıştır. Arafat Ovası'nın bütünü vakfe mekanıdır buyurmuştur ayrıca. Tamam. Şimdi orayı görmeyen insan bu kadar düzlüğü bırakıp da nasıl diyeyim şu kadar da küçücük dağ için üstelik oraya o kıymetli vakitte çıkmaya uğraşmanın mekruh olduğu kitaplarımızda vardır. Buna rağmen Arafat Dağı'nda vakfe deyince bütün millet nereye üşüşüyor? Tutuyor, bu tepeceye üşüşüyor. Devam ediyorum. Bir başka hata, pratiğe misal olsun diye söylüyorum. Mescidi Nemira bir bölümü Arafat meydanının sınırlarının dışındadır. Tamam. Allah Resulü de namazı kıldırırken, öğleyle ikindi cem ederken orada kıldırmıştır. Dolayısıyla o zaman da Peygamber cemaatin bir bölümü dışındaydı. Daha sonra mescit yapılırken de ona uygun yapılmıştır. Şimdi mescit orada büyüyor ya, şurası Arafat Meydanı, yaklaşık biraz da çapraz, şöylece çapraz, şöylece çapraz, bir bölümü dışında büyütülürken de iki tarafa doğru büyütülmüş, o denge halen korunmuştur. Şimdi bu manzarayı gören ve milleti uyarmak isteyen ilim ehli ne diyorlar? Mescidi Kıble bu tarafta. Mescidi i Nemira'nın adı Mescidi i Nemira güney tarafı Arafat sınırlarının dışındadır. Niçin? Çünkü namazı bitirince bu ikaz şunun için hemen geri gelmelidir. İnsanımız bunu da bilmiyor. Namazı orada kılıyorlar. Onun arkasından polisler vakfe başladı diyerek milleti geri sürmeye çalışıyorlar. Bizim insanımız da bir taraftan kızacak ya, kızma sebep olacak ya, camiye bile bunlar adamı sokmuyor diye kızıyorlar. Halbuki polislerin dısı şu andaki durduğunuz yer Arafat sınırının dışıdır. İçine geçiniz diye geriye sürmeye çalışıyor. Onlar orada rahat yer edilmişler. İçeride klima da var. Orayı terk etmek istemiyorlar. Dolayısıyla polise kızıyorlar. Karşı gelen o zavallı da anlatamıyor, dertte de dinlemiyor ve benzeri. Bizim hacı bir de dil mi biliyorlar ki diyor anlatalım diyor. Şimdi kendimizi hiç kendimizi suçlamayız. Dolayısıyla ne olur? Bunu böyle anlatıyorlar. İkaz etmek istiyorlar ilim ehli. Ama bir başka gerçek daha var onun için söylüyorum. Türkiye'de kıble neredeyse güney ile özdeşmiştir. Öyle mi? Hatta güneyden esen rüzgara kıble. Kıble'den esiyor diyoruz. İstanbul'da hafif güneydoğuya doğru dönsek bile Türkiye özleşmiştir. Pekala, Endonezya ne yapıyor? Endonezyalılar batıya dönüyorlar. Demek ki orada batıyla özleşmiştir. Endonezya'nın Pasifik adalarında Pasifik'te adaları var. Oralar aksi taraftan yakınlar, doğuya dönenleri var. Yemen kuzeye dönüyor. Yemen'de kıble kuzeyle özleşmiştir. Sudan tam batıdadır. Batıdan doğuya doğru dönüyor. Onlar da doğu. Bunu şunun için söylüyorum. Biz kıble deyince güney, güney deyince kıble anlıyoruz. Mescid-i Nemira'nın Kabe batısındadır. Eğer siz Mescid-i Nemira'nın güney tarafı Arafat sınırlarının dışındadır derseniz yanlış olur. Ama bunu diyen kaç tane kitap var inanın. Niye? Niye? Kıble dese problem olmayacak. Kıble her yerde, doğu da olsa, batı da olsa kıble. Ama kelime özleşmesi sebebiyle böyle deniyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Biz kullandığımız kelimelere bineceğiz. Yaşayacağız, amele dökeceğiz. Pratiklerini de bileceğiz. O şekildeki bir kavrayışın, bilgi temeline oturan bir anlayışın adıdır fıkıh. Bunun için Allah Resulü ne diyor? Cenab-ı Allah kimin için hayır murad ederse onu dinde fakih, derin, engin anlayışlıklar derken bildiğiyle amel eden onu hayata aksettireni de dile getiriyor, onu da vurguluyor. Bunu başka hadislerinde de görüyoruz yani netice itibariyle. Mesela yine tatlı bir hatıra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdes için hazırlanıyor onun abdes için hazırlandığını görünce o gün evinde Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh der. peygamber efendimizin evinlerinden birisine Abdullah yaşı küçüktür ama yaklaşık o yıllarda 13-14 yaşlarında olduğunu anlıyoruz ama bu hadise olduğunda değil Medine'li yıllarda Şimdi peygamber efendimiz Abbas radıyallahu anh'ın hanımı var. Ümmü Fadl'ı son derece hürmet eder, yakınlık gösterir çünkü üzerinde ema olan insanlardan birisidir. Abbas radıyallahu anh'ın hanımı Ümmü Fadl. Ümmü Fadl'ın bir özelliği daha vardır. Abbas radıyallahu anh tüccar adamdır. Bekke'de uzun süre e, Müslüman olduğunu belli etmemiş ama Allah Resulü'ne giden haberlerin çoğunu o göndermiştir. Ama Ümmü Fadl ondan farklı. Ümmü Fadl İslamiyetini hiç gizlememiştir. Onun o yapısını peygamber efendimiz ayrıca seviyor ve takdir ediyor. Oğlu Abbas radıyallahu anh da peygamber efendimiz oldukça çevre, çok sevecen, içten, candan bir delikanlıdır. Ama peygamber efendimizin evine rahat girmesinin sebebi nedir? Meymune validemiz onun öz teyzesidir. Meymune sereften olan, meymune validemiz, e ee, Hazreti Abbas'ın hanımının kız kardeşidir. Amcasının hanımının kız kardeşidir her şey olarak. Dolayısıyla nedir? Abbas radıyallahu anh'ın oğlu o Abdullah'ın teyzesidir. Teyze evinde olunca Peygamber Efendimiz'in yanına gidiyor. Peygamber Efendimiz'in gece namazlarına katılmaya çalışıyor, teheccüd namazlarına. Efendimiz'den bilgi alamak için o gençliğin baharındaki yaşında titizlik gösteren insanlardan birisidir. O yıllarda yaşının küçük olduğunu anlıyoruz. Allah Resulü abdest almaya davranınca geri dönüyor, bakıyor ki ıbrık hazırlanılmış, Allah Resulü için oraya abdest alacağı noktaya konulmuş. Meymune validemize bunu kim hazırlayıp getirdi diyor, validemiz de, Abdullah diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ya Rab ona ilmi Kur'an-ı Kerim'in tevilini öğret, onu dinde fakih kıl diye dua ediyor. Şimdi büyüklerin, bu da ayrı bir şey, büyükler değişik vesilelerle küçüklere dua etmeliler. Küçükler de büyüklere hürmet göstermeliler. Bunu şunun için söylüyorum. ''Evlerimiz artık fazla insanlara açık değil. Giderek darlaştı. Misafir saatlik gelecek. Evde fazla durmayacaklar. Bırakın yatılıyı dizilere de engel olmayacaklar.'' Şimdi şekil değişti. Yatılı odalar zaten müsaade değil yatılı kalmaya hiç kabul etmiyor evlerimiz. Tabii bundan daha acı bir şey var artık evlerin çoğunda dedeler ve nineler de yok. Annelerin dedeler ve ninelere gösterdiği hürmeti çocuklar görmüyor. Dolayısıyla bu taraf eksik kalıyor. O çocuklar dedeler nineler addese davranınca eskiden o vardı. Koşardı torunlar onların eline su dökmeye çalışırlardı. İbrı atey ısıtırlar, ılı gelirlerdi. Eskiden abdest leğeni vardı. Onu hemen önüne getirirler, bir taraftan dökerler. Bittikten havluyla kurulanırken Nineler, dedeler bir taraftan duasını okur, arkasından o kızcağıs'a veya o çocuğa, genç delikanlıya dua ederlerdi. Bütün bu duyguları biz kaybettik ama bunlar kıymetlidir. Büyüklerin dili bedduaya değil, duaya alışık olmalı. Şikayete dil hayatı güzel görmeye alışık olmalı. Küçükler büyüklere hürmet göstermeli. Ortadakılar da iki taraf arasında ciddi bir köprü olmalıdırlar. Bunları kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Ama gerisin geri dönüyoruz. Dinde fakih olmak, engin anlayışlı olmak, derinliğine anlayışlı olmak, bir meselenin nereden gelip nereye gittiğini anlamak ve kavramak ciddi bir anlayış şeklidir. Büyük bir nimettir. Şimdi belki bu noktada yine peygamber efendim bir hadisin daha zikredelim. Sonra asıl saadeti Allah Resulü'nün devrini fıkhi açıdan şöyle bir gözden geçirelim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadisi şeriflerinde en-nâsu mâdin insanlar madenler gibidir buyuruyor. Devamında altını vardır. Gümüşü vardır diye yola devam ediyor. Biz de biraz daha murat için yola devam ediyoruz. Altını vardır, gümüşü vardır, demiri vardır, bakırı vardır, kükürdü de vardır, kömrü de vardır. Paslananı vardır, paslanmayanı vardır. Hiçbir şartta değer kaybetmeyeni vardır. Altın çamura düşse bile altındır. Onun değerinden bir şey kaybolmaz. Öyle madenler vardır. Ona değer kaybettirmeye uğraşsanız değer kaybettiremezsiniz. Onun yapısı öyledir. insanlar da öyledir. Haccac zalim. Said İbni Cübeyri milletin gözünün önünde ezmek ilim kadrine düşürmek istemiştir. Said biliyorsunuz son derece saadetli mesut demek. Özellikle de ebedi alemde mesut olan insan için kullanılır. Sen sahip değilsin, şakisin diyor. Şakide eşkıya demek. Ama daha çok niçin kullanılır? Öbür alemde cehennem ehli olana şakide denilir. Milletin önünde o hakaret edecek, Said-i de boyun bükecek, en azından ses çıkaramayacak çünkü güç ve kuvvet onun elinde dolayısıyla o onu ezecek milletin gözünün önünde. Said ibn Zeyd olgun bir tavırla cevap veriyor. İsmimi annem koydu. Ne Murat'la koyduğunu senden çok daha iyi biliyor. Öbür dünyayı da Rabbim senden iyi biliyor diyor. Onun bu şekilde iyi bir üstadla baş kaldırışı Haccacı iyice kudurtuyor. Karşılıklı atışmalar biraz uzunca ibret verecek kadar derin ve engin. En sonunda bağırıyor. Öldürün şu adamı diye. Yaşatmayın artık diye. İyi dikkat ediniz. Boynunun vurulacağını anlayınca Sa'id bin Cübeyr radıyallahu anh yüzünü kıbleye doğru dönüyor. Onun kıbleye doğru çünkü alt edemiyor. Bir türlü şey yapamıyor sonra isyan ediyor. Kıbleye doğru döndüğünü görünce haccaç şunun yüzünü başka tarafa çevirin diyor. Yüzünü başka tarafa çeviriyorlar ama Said İbni Cübeyr'in dudaklarından farklı bir ayet dökülüyor bu sefer. Eyneme tuvellu fesemme veçullah Nereye dönerseniz dönün Rabbinize dönmüş olursunuz. Çevirin diyor. Nereye dönersene dönün, dönüş Rabbimizedir. Sonra arkasından dua ediyor. Ya Rab diyor. Benden sonra hiç kimseye zulmetme fırsatı verme bu zalime diyor. Daha sonra biliyorsunuz kılıç inmiştir, baş yere düşmüştür. Yere düşen baş, üç defa kelime-i getirmiştir. Bütün gözlerin önünde. Bu hadiseyi gören ve yaşayan haccac o günden sonra uyuyamamıştır. Durmadan o başı görüyor. Durmadan onun söylediği kelime-i muhatabı. Zaman zaman tekrar ediyor. Benim neyimeydi sahip diye. Bu çıldırma devresi 40 gün sürmüştür. 40 gün sonra çıldırarak iyice zıvanadan çıkarak ölmüştür. İlim ehli hem amel etmeli, hem yaşamalı, hissetmeli, hem bununla başkalarına örnek olmalıdır. Bu insan değerini kaybetmiyor. İnsanlar madenler gibidir. Ama bu madenler gibi olmanın Allah Resulü peşinden aynı hadisin içerisinde bir şartını söylüyor. İza fakihu diyor. "Khiyarukum fil cahiliye khiyarukum fil İslam. Sizin cahiliyede şahsiyeti, karakteri güçlü olanız İslam'da da öyledir diyor arkasından. "İza fakihu fid din İslam'da engin anlayışlı olup İslam'ı yaşayan insanlar olursa kıymetlerine kıymet ekleniyor." İnsanların şahsiyeti kıymetlidir, oturaklılığı kıymetlidir, insanı insan yapan hasletleri taşıması gerçekten kıymetlidir. Buna engin anlayışın eklenmesi kıymete kıymet, güzelliğe güzellik taşır. Fıkhın ne demek olduğunu, ne manaya geldiğini anladığımızı ümit ediyorum. Yine de anlaşılmayan bir nokta varsa paylaşırsak üzerine konuşuruz. Allah Resulü devrinde şüphesiz fıkhi alanda hemen hemen hiçbir sıkıntı çekilmiyordu veya görüş ayrılığı yoktu diyelim. İlk defa vahiy nerede başladı? Hıra Dağı'nda başladı. İlk vahiy neydi? İkra, Bismi Rabbikellezi halak. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاِكْرَمُ اللَّذِي عَلَّمَ kalem عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ Bu ayet-i kerimeler oldu. Alak suresinin ilk beş ayeti oldu. Şimdi buraya gelince sık sık durmadan tekrar dediğimiz bir şey var. İslam'ın ilk emri nedir? Oku. Hayır, İslam'ın ilk emri seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Niye eksik söylüyoruz? Birileri rahatsız oluyor diye mi? <gülüyor> ne çektiysek Rabbini unutarak okyanların yüzünden çekmedik mi biz? Dolayısıyla bu mananın bütünlüğünü, hangi duyguyu taşıdığını ne olur unutmayalım. Evet okudur ama vurgusu nedir? Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Devamı da o şekilde geliyor. O inceliğe, manaya vurgu yaparak geliyor. Bundan sonra peygamber efendimizin nübüvveti de böyle başlamıştır. Ne kadar sürmüştür? Yaklaşık olarak 22 yıl, 2 ay, 22 gün sürmesi daha ihtimalen ilim tarafından daha açıktır. Şöyle diyelim peygamber efendimiz bu kadar 23 yılı tam doldurmamıştır nübüvvetten sonra da doldurmamıştır, ayet-i kerimelerde doldurmamıştır. Biz yaklaşık 23 yıl diye ifade ediyoruz. Ama miladi yıla vurursak 22 yıla daha yakındır, daha doğrudur. 22 yılı pek geçmez bile. Dolayısıyla yaklaşık olarak 22 yıl civarında miladi güneş sistemine göre 22 yıl 2 ay veya 3 ay gibi yaklaşık hicri sisteme göre devam etmiştir. İlk vahiy ne zaman gelmiştir? Bunu ayrıca paylaşacağız belki çünkü Kur'an-ı Kerim'den de söz edeceğiz. Kur'an-ı Kerim vahiyinden de söz edeceğiz. İlk vahiy ne zaman gelmiştir? Bu net. Kardeşlerimizin bunu inşallah o zaman izah edelim ama ilk vahyin başlangıç tarihi oldukça net. Zannedildiği gibi 27 Ramazan değil. Nedir? 17 Ramazandır. Bu kesindir. 27 Ramazan veyahut da vallahu alem, garip ihtimal, Kadir gecesi, iniş, levh mahfuzdan dünya semasınadır. Dünyaya ayetlerin inişinin başlangıcı değildir. O toptan iniştir. O Kadir gecesindedir. Büyük ihtimalle 27'dir. Vallahu alem. Yine de bir ihtimal payı bırakıyor. Ama dünya semasından, dünyaya vahyin inişe başlangıcı, ilk iniş Hira Dağı'ndaki iniş 17 Ramazan'dadır. Bu çok nettir. Çünkü Allah Resulü Bedir gazvesinin olduğu gün ile Hıra'ya vahyin başlangıcı, vahiy gelişinin aynı günde olduğunu söylüyor. Aradaki tarihi atlayarak aynı gün anlamayınız. Anlaşıldı mı? Yıllar sonra, yaklaşık 15 yıl sonra falan Bedir gazvesi olmuştur. Anlaşıldı ama aynı günde olmuştur. Bu hadis sahihtir ve çok nettir. Bedir gazvesi 17 Ramazan'da cereyan etmiştir. Anlaşıldı? Dolayısıyla açık ve nettir. Başka bunu destekleyen rivayetler de vardır. Şimdi oradan başlayarak o 22 yılın içerisinde neler neler yaşanmıştır. Bunu şunun için gündeme getirmek istiyorum. O 22 yılın içerisinde inan ayetler, söylenilen hadisler, yaşanan hadiseler, kıyamete kadar devam edecek olan bir hukuk sisteminin de temelini oluşturmuştur. Bu tek kelime ile dehşet bir hadisedir. Alimlerimizden birinin ifadesiyle. Beşerin kudreti dahilinde olan bir mucize öğrenmek istiyorsanız, bu İslam fıkhının derlenerek bir araya getirilişidir der. Çünkü o 22 yılın içerisine giriyorsunuz, orada nazil olan ayetleri topluyorsunuz, Allah Resulü'nün orada söylediklerini topluyorsunuz, orada yaşadıklarını topluyorsunuz, orada görüp de sükut ettiklerini Dolayısıyla tasdik ettiklerini bir araya getiriyorsunuz, oradaki amellere, davranışlara bakıyorsunuz, oradan kıyamete kadar devam edecek bir hukuk sistemi hem de detaylarıyla inanın ortaya çıkıyor. Bazı konularda genel kaideler veriyor. Anlıyorsunuz ki o genel kaidelerin içerisine sizin doldurmanıza Rabbim teslim etmiş bu açının içerisinde hareket ederseniz Müslümanca hareket etmiş olursunuz diyor basit bir şey söyleyeyim ben size mesela ders saat 8'de başlayacak veya saat 10'da başlayacak veya 11'de başlayacak bunun İslam açısından bir manisi yok sana terk etmiş İmkanları nedir ulaşım vasıtası nedir Anadolu'da nedir İstanbul'da nedir şunda nedir bunda nedir o boşlukları senden istediğine milletin hukukunu gözetmen, adaletli olman, İslam'a yakışır şekilde tertipli ve dirayetli olman. Gerisini bunun tanzimini sana bırakmış. Sık sık günümüzde bir şey gündeme getirilmeye çalışıyor. Kanuniye, sanki İslam'a muharif kanunlar ortaya koyduğu için, İslam çerçevesinin dışına çıkıp kanunlar vaz ettiği için Kanuni dediğin dendiği zannediliyor. Hayır. Çıkmaları kolay değildi. Hatasız mıydılar? Hatasız ol, olamaz. Beşer hatasız olmaz. Onu bir kere kabul edelim. Hatalar da çoğalmasaydı yıkılmazlardı. Bu da ayrı bir gerçek. Bunu da kabul edelim. Ama bu insanlar hayrı çok olan insanlardı ve o devirde İslami çerçevenin dışına çıkıp da kanun koymak olacak bir hadise değildi. Sırf İslami hukuka uymayan bir hüküm verdiği bir karar verdiği için Yavuz Sultan Selim'in seferini terk etmiştir. Kim? Zembillahirrahmanirrahim. Yavuz'un seferi terk edecek birisi değildir. Keskin bıçak gibidir Yavuz. Gerisin geri dönmüştür. Kabullenmemiştir. Reddetmiştir. Sefer bitince Yavuz bütün kitapları indirmiştir. Günlerce kitap karıştırmıştır ki Zembilli'yi haksız çıkartsın diye hatasını önüne sersin diye araştırması göstermiştir ki Zembilli haklı Yavuz haksız. Özür dilemiştir. Arkasından Şeyhülislam'la ilave olarak Rumeli Kazaskerliğini de vermek istemiştir. Zembilli "Benim yüküm bana yetiyor." demiştir. Almamıştır. Dolayısıyla bir insanın Kanun dışına çıkarak İslam kanunu, onun yerine kanun yapması mümkün değildir. Kanuninin yaptığı, bugünkü anladığımız manada, hani tüzük diyoruz, prensipler diyoruz, Bunu bunun tanzim ve tertibinden ibarettir. Bu zaten kullara bırakılmıştır. Asker kışlıda ne zaman kalkacak? Sabah kahvaltısı ne zaman olacak? Eğitime ne zaman başlayacak? Namaz için ne zaman ara verecek? Ne olacak? Bunlar İslam'a, bunların yapılması İslam'ın senden istediği şeydir. Bunlara müdahale etmemiştir. Müdahale ettiklerinize bakınız. Hayatın temel direklerine müdahale eder. Onlar önemlidir. Onların arasındaki boşlukları sen dolduracaksın. O boşluklarda da neyi Allah'ın rızasını, Resulullah'ın yolunu gözeteceksin. Senden istediği budur. İnsanlığın hayrını düşüreceksin. Sana genel kaideler vermiştir. Şöyle diyeyim isterseniz. Bazı kitaplarda hoş hikmetli davranışlar arasında zikredilen bir ifade vardır. Bir gün hoca sınıfa kocaman bir küp getirttiriyor, hazır ettiriyor. Küpü böyle masanın üzerine koyuyor. İri taşlar da hazır etmiş sınıfta. Milletin şaşkın bakışları arasında taşları alıyor, küpün içine yerleştiriyor. Küp doluyor doluyor, taşlar ağzından, geniş ağızdan görülmeye başlıyor. Birkaç daha taş koyduktan sonra, küpün ağız seviyesini geçtikten sonra dönerek oradaki ilim talibine soruyor. Küp doldu mu diyor. Talebeler nerde hep bir ağızdan doldu diyorlar o zaman iyi seyredin diyor küçük çakıl taşları da getirmiş. o küçük çakıl taşlarını iri taşlarının arasından şıkır şıkır küpün içerisine akıtmaya başlıyor o daha başlar başlamaz talebeler hata ettiklerini anlıyorlar taşlar doluyor salladıkça şıkırdayıp aşağıya iniyor böylece çakıl taşlarıyla da doluyor arkasından tekrar talebelere dönerek soruyor şimdi küp doldum o Talebeler artık yutmuyorlar. Hayır hocam diyorlar daha bir şeyler alır o. Bu sefer kum getirmiş kumu da dolduruyor. Onu da silke dibe doğru iniyor. Biraz sonra kum da artık içerse almaz oluyor. Pekala şimdi doldu mu diyor. Galiba doldu hocam diyorlar. Yine de ihtiyatlı belki su koysa su da alır. Şimdi bunu bitirdikten sonra hoca yeniden Talibi ilme soruyor. Bundan nasıl bir netice çıkıyorsunuz? Şu davranışımızın sizce ana fikri nedir diyor. Talebeler neredeyse ittifakla cevap veriyorlar. Bir şeye erken karar vermemeli. Dört başı mamur düşünmeli. Daha hangi şıklar var? Farklı açılardan da bakıp değerlendirmeli. Kararı ondan sonra vermeli. Bu da bir oranda fıkı. Ama hocanın kanaatı değişik. Bu da farklı bir fıkı. Mesela farklılığı nereden çıkıyor diyorsunuz. Bak böyle çıkıyor işte. Hoca bittikten sonra evet diyor. Bu önemli bir netice. Önemli bir karar. Ama şu yaptığımızın asıl hikmetli yönü azıl alınacak birinci dersi o değil. Talebeler merakla dinliyorlar. Asıl bundan çıkılacak ders şudur. Hayatınıza iri taşları, küçük taşlardan önce koyunuz. Kumlardan önce koyunuz. Eğer önce çakıl taşları kum korsanız, hayatınızın iri taşlarına yer kalmaz. Dolayısıyla hayatınızın hedefi olacak. İri gayeleri olacak. Onları yerleştirdikten sonra köşe başlarına, konması gereken yerlere, ondan sonra arasını çakılla doldurun. Diğer işlerinizde, diğer gayretlerinizde, diğer dostluklarınızda veya piknikle ve dostça çocuklarınızı oyunla doldurun. Ama ne olacak hayatınızın asıl hedefi olacak. Müminin asıl hedefi Allah rızasıdır. Bunu kaybetmeyecek. İki cihan saadetleri kaybetmeyecek. Bunun için nasıl bir yol tutacak? Prensipleri neler olacak? Hayatının diğer iri taşları nedir? Bu hedef tespit edildikten sonra, varılacak yer tespit edildikten sonra, bu varacak yere, bu hayat ırmağını geçmek için nerelere nasıl taş koyacağız, nasıl ilerleyeceğiz, bunlar yerleştirilmelidir. Öbürler çakıllar ve konular gelerek kendiliğinden yerleşir. Dolayısıyla biz hamd edelim. Niçin hamd edelim biliyor musunuz? Hedefimiz var, emelimiz var, umudumuz var. Yarınımız var. Yarınlar için beslediğimiz duygular var. Bunun boşluğu çok dehşetli bir boşluk. İnanın geriye bıraktığı acı da ne biberde ne başka şeyde hissedilmeye kadar derin bir acıdır. Onun için yarınımız olan, hedefimiz olan insan olarak Rabbimize şükredelim. Bu sahabi hedefli hale gelince neler değişti? Eğer bir acıyı, bir sıkıntıyı inandığınız bir dava uğruna çekiyorsanız inanın acısı bile tatlıdır. Bilal radiyallahu an geri adım atmamıştır. Sarsılmamıştır. Kerrelerce işkenceden geçmiştir. Taşın altındaki inleyişi ahad ahad o diline dolanmış. Ondan da bize miras kalmış. Allah bir diyor. Onlar birden fazla diyor. O inadına bir diyor. İkinci bir şey ona dirittirememişlerdir. İnanın gidince yaşamak lazım. Orada sıcakta 10 metre hiçbirinizin temmuz ayında kum üzerinde 5 metre bile yürüyebileceğini zannetmiyorum. İnsandan insana değişiyor. Ben beceremiyorum. 5 metre bile yürüyemiyorum. Şehirde dura dura nazikleştik herhalde. Sakıldım bir Hudeybiye'ye götürünce, Hudeybiye mescidinin yanına götürmedim. Hudeybiye sınırdaşlarını geçince 100 metre ileride uygun zemin vardı orada durdum. Mekke'de uzaktan zannedildiği gibi, Arabistan deyince insanlar dalga dalga kumlar, kumların arasında hurmalıklar, sonra şehir görülüyor öyle zannediliyor. Hayır, Mekke Mekke'yi mükerreme dağlar arasında saklanmış, dağların kucağına yayılmış bir şehirdir. Çok dağlıktır, bağır yanı kara dağlarla doludur çevresi nadir alanda kumluk var yakında bir tanesi de Hudeybiye tarafında o hani da hiç ayak basmamış hiç iz yok ya onun gibi kumlar vardı dedim şu kumların üzerinde seccade de yok dedim namaz dedim kumların üzerinde kılacaksınız şimdi takıldım ben millet ayakkabıyı çıkardı kuma doğru ilerle iki üç adım atan girirsin geri terliğe koşmaya başladı niye dayanılmıyor ben de dayanamıyorum Yaşanlarım. ama Arap çocukları dayanıyor Nasıl dayanıyorlar ben de bilmiyorum. 2-3 yaşında yeni yürüyen çocuk yürüyor. Sen ayağını çıkarıp asfalta basmaya kalkıyorsun, terliğe zor yetişiyorsun. Şimdi fıtrat farkı. Ama onlar da bir noktaya kadar dayanamıyorlar. Yani ayak dayanıyor belki ama bedenine dokundursan beden dayanmayacak. Bizde bile birçok illerde denizde sahilde sıcak bir anda kumda yürümeye kalsan çok insanın yürüyebileceğini zannetmiyorum. Orada hiç dayanılmıyor. Ben Mekke'yi mükerrümede sıcaklığın 54 derece çıktığını biliyorum. Gölgedeki sıcaklık. Gölgedeki sıcak 54 normalde yazın 44 ile 47 derece arasında gelir gider. Şimdi o atmosferde günün sıcaklığı günlere ekleniyor. O atmosferin içerisinde bir insanın kızgın kumlara yatırıldığını düşünün. Üzerine siyah kızgın kayaların yığıldığını düşününüz. Bilal radıyallahu anh o kızgın kayaların altında ahad ahad değinlemiştir. Bu inleyiş ona tatlı gelmiştir. Neden? Rabbi için yaptığı için. Davası var, hedefi var, ümidi var. Şimdi aynı şekilde nice insan Suheyb radıyallahu anh var. Bu müzelerde gördüğümüz tepeden tırna demir olan zırhlar var. O nevi zırhın içerisinde kerrelerce bayılıncaya kadar güneş altında bekletilmiştir. Geri adım atmamıştır, sarsılmamıştır. Dolayısıyla bütün bunlara göğüs germişlerdir. Onların göğüs gerişi bu davayı kalıcı kılmıştır. Onların hepimizin üzerinde inanın hakkı vardır. Ama o yıllarda Allah Resulü vardı. Zihinde bir problem varsa ona gidiyorlardı. Onun olmadığı yerde bazen yanılıyorlardı. Ama ne? en düzgün ve dürüst kararı vermeye çırpınıyorlardı sonra varır varmaz Allah Resulü'nü hemen soruyorlardı ve Allah Resulü nasıl izah ettiyse öyle davranıyorlardı bir daha öbür türlü hata etmişlerse kararını edeni var etmeyeni var Allah Resulü'nün tasdik ettiği var gülümsediği bile var gülümsediğinden misal teyemmüm farz kılınmış teyemmüm gelmiş Abdest için su bulunamayan yerde Teğemmüm edilir hale gelmiş Ama şu sorulmamış Abdest için su bulunamayınca Teğemmüm edilir Pekala gusül gerektiğinde ne gerekir? Onda da teğemmüm Bu teğemmüm nasıl yapılır? Böyle bir hadise yaşanıyor Sahabi karar vermiş Kendi kendine Abdest için teğemmümde el toprağa vuruluyor yüz meslediliyor sonra tekrar vuruluyor sağ el meslediliyor sonra sol el meslediliyor abdeste bu kadar pekala gusülde ne kadar olmalıdır herhalde şöyle olmalıdır diyor yatıyor kumun üzerine bir güzel yuvarlanıyor <gülüyor> şimdi geliyor peygamber efendimize soruyor peygamber efendimiz gülüyor Aynı şey gusül içinde yeterliydi diyor. Çünkü bu hakiki temizlik yerine hükmî bir temizliktir. Geçicidir. Cenab-ı Allah böyle bir kolaylık nasip etmiştir. Ama sahabideki o samimiyet, o işten davranışa bakınız. Demek ki abdeste böylese, böylese diyor, gusülde de bu gerekir diyor. Bir güzel yuvarlanıyor. Şimdi sonra Allah Resulü öğretince, öğrenince ne oluyor? Artık böyle yapıyorlar. Onların bu davranışlarında hem bize çok güzel, tatlı bir örneği hatıra hem de iyi niyetin inanı ortaya konuşu. Bir başka hatıra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ebu Ubeyde İbn Cerrah radıyallahu anh'ın komutasında hatırımda kaldığına göre 400 kişi, 300 olma ihtimali de var. zihnim çok net değil şu anda. 400 veya 300 kişi, kaç olursa olsun. Gönderiyor, bir görevle gönderiyor. Sahabiler ne diyorlar? Bu grubun içerisinde, bu seviyenin içerisinde olan sahabiler Allah Resulü'nde o günlerde yiyeceğimiz yoktur diyorlar. Kıtlık günleri sıkıntılı günler. Allah Resulü Ebu Ubeyde'nin eline bir torba hurma verdi. Bütün yiyeceğimiz bu dedi. Mevla yardımcınız olsun dedi. Dolayısıyla seriye böyle yola çıkmıştır. Biz olsaydık isyanı orada basmıştık herhalde. Aynı sahabi anlatmaya devam ediyor. Ebu Ubeyde bize günde bir hurma tanesi verirdi diyor. Bütün istihkak o. Biz o hurmayı çiğneyerek yemezdik diyor. Aramızda ağzımızda döndüre döndüre emerdik. Uzun sürsün, açlığımızı bastırsın diye emerek bitirirdik diyor. O da bitmiştir. Görevlerini yapmışlardır. O deminki rivayet burada bitiyor. Eme eme de bitiyor. Ben devam ediyorum. Bu seriye görevini yapmıştır. Geriye dönüş yollarında hurma da kalmamıştır. Günlerce ağaç yaprağı dökmüşlerdir. Yaprak yemişlerdir. Zaman zaman kök çıkartmışlardır. Ağaç kökleri kök kemirmişlerdir. Şimdi devam ediyoruz. Bu ikinci bölümü anlatan sahabî diyor. Bu şekilde yol almaya çalışırken, Kızıl Deniz sahilinde ilerlerken sahile vurmuş dev gibi bir balık gördük diyorlar. Cenab-Allah karaya balina vurdurmuş. Balina'yı balığı görünce Hemen oraya kamp kuruyorlar. Orada balık tükeninceye kadar oradan ayrılmıyorlar. Radılar yiyecek bulmuşlar. Tabii hani çocukların karnı doyunca, aç çocukların, bu sefer oynaşma devresi gelir. Yavrular, kuzular da öyledir, şeyler de öyledir, kadınlar doyduğun oynama bölüm başlar. Sahabiler de günlerce süren açlıktan, yenilen yapraklardan ve köklerden sonra baline etini bulunca işin neşeye vurmuşlardır. Balinanın göğüs kemiğini diyor, diktik, kemer yaptık onlardan. En uzun boylumuzu yüksek bir devenin sırtına bindiriyorduk. İnanın hiç kafasını bükmeden o kemerin altından geçebiliyordu diyor. Balina son derece büyük bir balina, Dev balinalar var zaten, tonlarca tutan balinalar var. Bitinceye kadar orada konaklamışlar. Bittikten sonra oradan ayrılıyorlar, Medine'yi münevvere getiriyorlar yanlarında da biraz balina eti getirmişler Allah Resulü'ne ya Resulallah yenir miydi diye soruyorlar <gülüyor> <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mevla'nın size nasip ettiği rızıktı o diyor yanınızda eti varsa ben de getirdiklerini getirdiklerimizi şey yapıyorlar Peygamber Efendimiz de bu etten yiyor şimdi mesele böyle böyle oturaklaşıyor kendileri karar verme zorunda kalabiliyorlar ama ne o basiretle, olurdu olmazdı ve benzeri belli bir basiret ve bir iki karar veriyorlar. Ama sözler tekrar ediyorum dönüyor, dolaşıyor, hep gelip Allah Resulüne dayanıyor. Orada neticeleniyor. Yine bu bapta devam ediyorum ben. Bir taraftan insanlar Allah Resulü'nün yanında bulunmanın verdiği duyguyla İslam'ı öğreniyorlar. Şimdi sık sık gündeme gelen bir mesele var ara da bizi bu konuda kızdırıyorlar. Kızdırıyor derken ifade şu. Bizim arkadaşlarımızdan, başkalarından hiç ben e, ne derlerse desinler kervan yürür öyle diyeyim. Ama onlar diyelim ki akademik bir çalışma yapmadılar. Biraz daha devam edelim. Usulü fıkıh okumadılar, tefsir okumadılar, hadis okumadılar, sosyoloji okumadılar, felsefe okumadılar. Şimdi bilmem ne okumadılar. Şunu okumadılar, bunu okumadılar. Bir kardeşimizin cümle akademik şey yapmanlar derken, mesela profesör değillerdi cümlesi de var. burada söyledi, biz çok ağırıma gitti. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bakınız, onlar bu dini, mübini, ana dilini öğrenir gibi öğrendiler. Bu çok kıymetli bir şey. Çocuğun ana dilini öğrenmesi, senin gramer okuyarak, nasıl diyeyim, değişik Aletler kullanarak, bilgisayar kullanarak, video kullanarak, görüntülü resim kullanabilen bilinen ne kullanarak öğ öğrendiğinden çok daha kalıcı, çok daha köklü ve çok daha nettir. Onun için ana dili diyoruz ve ana dilinin yerini hiç başka bir dil asla tutmaz. Ana dili gibi Arapça konuşur, hayır. Ana dili Arapça değilse hayır. Ana dili bir gibi İngilizce konuşuyor. Hayır. Ana dili gibi Almanca konuşuyor. Hayır. Bir Alman bakın. Gerçekten Türkçeyi çok iyi kullansın. Arada harf kaçıracaktır. Kalanı ince inceyi kalın. Bilmem neyi ne okuyacaktır. Garip okuyacaktır. Siz de gülümseyeceksiniz ama ne dediğini anlayacaksınız. Bir şey daha. Onun iç dünyasında da şöyle bir şey var. Hiçbir zaman harflere Kelimelere vurguyu kendi ana diliniz kadar yapamazsınız. Çünkü söylenilen cümleler sadece söylediğiniz şeyleri anlatmazlar. Onun gerisinde çok şey anlatırlar. Misal olarak söylüyorum. Sen öfkeli misin? Bunu öfkeli mi söylüyorsun? O söylediğin cümlede yoktur. Mesela misal olarak takılıyorum ben. Birisine takılıyorum. Sen bizim evin önünden geçersin diye. Ona güler. Niye? Ben öyle dediğim için. Ama bir başkası aynı kelimeyi tehdit için söyler. Tehdit için söyle. Sen bizim mahalleden geçersin. Çocuklar çok söylerlerdi. İşte sen bizim onlardan geçersin. Şimdi bunu tehdit ile söyleyenle, mizah ile söyleyenin söyleyişinden, söyleyiş şeklinden, kelimeler vurgusundan bile anlıyorsunuz. Demek ki söz aynı ama aynı şeyi anlatmıyor. Birbirinden farklı şey anlatıyor. Siz konuşan insanın şu anda öfkeli mi söylediğini anlarsınız. Söylediğinde kendisi samimi mi inanarak mı söylüyor? Dil ucuyla mı söylüyor? Perde gerisinde sinsilik mi var? Başka düşünce var da Asıl dilinin altında yatan bakla iken bunu dile getirmeyi istiyor. Onu bile hissedersiniz. Hazreti Ali radıyallahu anh'a haricilerden birisi bağırıyor. İnil hukmu illa lillah. diye konuşma yaparken. Hüküm ancak Allah'a aittir demek. Hazreti Ali radıyallahu anh onun ne demek istediğini biliyor. Bu ayet. Bu herkesin ittifak ettiği bir konu. Cevap veriyor. Kelumeti hakkın bir bihel batıl diyor. Dost doğru söz ama senin murad ettiğin batıl diyor. Çok zekice her şeyi özetleyen bir kelime. Söz dost doğru. Allah kelamı dilinin altında yatan bakla batıl diyor. Sonra konuşmasının geri kalanını ona da cevap vererek tamamlıyor. Şimdi bir kelimeyi söylüyor da asıl onu mu murad etmek istiyor. Çünkü kelimenin altında yatan şu biliyorsunuz. Sen hakem hadisesine rıza gösterdin. Hakem Allah'tan başka bir hakim tanıdın. Dolayısıyla sen ve seni takip edenler küfre düştünüz demek istiyor. İsyan'dır. Hazreti Ali radıyallahu an kelimenin gerisindeki bu manayı anlıyor. Dilinin altında yatan baklava atıl diyor. Şimdi dilinin altında yatan baklamı bunu söylerken peşinden başka şeyi söylüyor da söyleyemeyip de söyleme cesaretini göstermeyip de başka kelimelerin içerisine mi sindirmeye çalışıyor? Çok defa bunu da anlarsınız. İnsanlar sadece karşıdakların sözlerini söylediği kelimelerle değerlendirmezler Davranışlarıyla, yüz hatlarıyla, konuşma üslubuyla, Nediyet diye sözünü götürmek istediğiyle hepsiyle beraber bir bütün olarak değerlendirirler. Şimdi bu samimiyet, bu iştenlikler yan yana gelince insanlarda duygu ve düşüncesini ifade kalıbına iyi dökme meziyetinde iyi kullanınca ilim ve ilmin ifadesi oluşmaya başlıyor. Bu insan kendi ana dilinde bunu çok daha iyi yapar. O vurguları yapar. O ses tonu bazen takılmak için, latife için, bazen kızgınlık için, bazen burada değil de dış dünyadakına kızgınlık için, oradaki heyecanını onların gönlünü aktarmak için bu vurguları yapar. Bir insanın bu ana dilinde daha güçlüdür. Bunu şunun için söylüyorum. Hiçbir dil onun yerini tutamaz. Ne kadar olursa olsun. Gramerini öğrenir, kaydeli öğrenir ama kullanamaz. Ben başka bir şekilde dile getireyim. Neden Karadenizli'nin çocuğu Karadenizli gibi konuşur? Daha sonraki yıllarda zor doğrultursunuz. Biri doğrusa yazarken doğrulmaz. Bir taraftan patlak verir. Niye doğulunun çocuğu doğulu gibi konuşur? Bizim bir kardeşimiz vardı. Şimdi Arapça takdir-i ilahi sanat okulundan mezundu. Gelir bizim halka derslerini dinlerdi, bir kenarda otururdu. Giderek karıştı daha sonra dilci oldu. Nasip. Şimdi o bir türlü Arapçada üç tane H harfi var. Bir tanesi boşluktan gelen H çift gözlü olan. Bir tanesi hırlayarak çıkan ha Halil'de olduğu gibi halitte olduğu gibi kısaca ha Bir tanesi boğazdan yağlı gibi çıkan H. Kıstırarak çıkan H. Üçünü birbirinden ayıracaksınız. Ayrı ayrı telaffuz edeceksiniz. Bizim dilimiz olmayınca, küçükten de alışmayınca, bir de çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmeyeceğiz ya, 12 yaşından, 16 yaşından sonra, iş işten geçtikten sonra, mikroplar neyin, nereden, neyi düşünüyorlar? Yani şeytana hizmette ne kadar gayretliler ben de ona şaşıyorum. Çocuğun dili dönmez olunca, kabiliyetini kaybedince onu artık öğretmeye uğraşacaksın. Bir de kafalar başka şeylerle meşgul olmaya başlayınca. Şimdi dolayısıyla arkadaş da sanat mezun olduğu için ha harfini hadi öbürünü hırlatarak çıkartmış öbürü bilmem ne ha harfini arada bir türlü çıkaramıyor. Daha sonra Urfalı bir kardeşimiz var o bir gün buna taklide de meraklı birisiydi. Taklit ederken bugün sabaha kadar ders çalıştım demiş. Şimdi sabaha kadar ders çalıştığımı tekrar ede ede arkadaş ha'yı gayet güzel çıkarmaya başladı. Şimdi o tabi olarak var Urfalı'nın dilinde o ha tabi olarak var. Ayın çok defa işte Antepli bilmem ne derken tabi olarak var. Şimdi bir başkası sonradan onu çıkartmaya uğraşıyor. Yani öyle olsa bile bir Arap gibi ayın çıkartılması, bir nasıl diyeyim dat çıkartılması, işte Z harfi Z harfinin farklılığı, sin ile sadın farklılığı ve benzeri kolay bir hadise değil. Ama bu sırf telaffuzda bir de dilin inceliklerini kullanılmakta bakın. Biliyorsunuz Endonezyalı kardeşlerimizin hemen hemen tamamı şafiidirler. Orada Endonezyalı kardeşlerin bir tanesi kendi e, dil alanında hoca bulamamış odada da bize yakın oturuyordu. Gelerek bana işte abi dedi ben işte şu kitabı falan hocamızdan okuyoruz anlamakta zorluk çekiyorum bana yardımcı olur musun dedi. Şimdi ben de takılacağım tuttu yani e, latife yolla. Dedim bana eğer müsteşfa ile hastane demek müsteşfa ile ayet-i kerimede var ya enfusukumüstekbartum bunlar dedim doğru telaffuz edersen evet imtihanın bu dedim. Şimdi zavallı nasıl alnından ter çıkıyor? Niye? Onlarda şın harfi yok. Şın harfi olmayınca şını çıkaramıyorlar. Hele sin harfiyle şın harfi de bir de da olduğu gibi yan yana geldiyse ölüp bitip ter ter tırnaklarından çıkıyor. Niye dillerinde müsteşfa diyor? dillerinde yok, dillerinde olmayınca ne kadar ne kadar, bizde çok zor değil bizim herkesin kullandığı kelime onlarda çok zor bir kelimeye dönüşüyor bunun gibi takıldım sonra sonra hoş bir insandı kısaca şunu demek istiyorum sahabi bu dini mübini fıkhını, inceliklerini ana dil gibi öğrendiler usulü fıkhı okumadılar ama ruhunu okudular belki tefsir okumadılar ama o ayetlerle iç içe yaşadılar. Anlamadığı noktaları Allah Resulü'ne sordular. Ebu Eyyubil Ensari'nin dediği gibi bu ayeti yanlış tefsir ediyorsunuz. Ayet bizim hakkımızda indi. Biz bunu böyle anlıyorduk. Böyle yaşadık dedi. Onlar çok şey ifade ediyor. Yaşayan, ayetleri bilen, onu Allah Resulü'nün yanında adım adım onu takip ederek hayatına aksettiren insanın ne tefsir usulü okumaya ihtiyacı vardır ne fıkıh okulu usulü okumaya ihtiyacı vardır. Bu anlayış derin bir anlayıştır. Çok farklı bir anlayıştır. Çok köklü bir anlayıştır. Biz Türkçe'yi gramerini öğrenerek mi öğrendik? Hepimiz Türkçe. Üç yaşındaki çocuk konuşuyor. On üç yıl İngilizce okuyan konuşamıyor. Üç yaşındaki çocuk hem neler anlatıyor? Ben hala Latifi'yi bir de bazen kocaman kocaman gülüşüyorlar, konuşuyorlar, o daha tatlı oluyor. Üç boşluk yaşındaki çocuk, unutamıyorum ben, şey olarak bir şey anlatıyor, ben ömrüm boyunca böyle bir şey görmedim diyor. Şimdi şimdi onun o anlatışı, o aldığı, o verdiği, o ifade kabiliyetleri bilmem ne, insan çok hoşuna gidiyor. Öyle öyle, millet gülüyor, niye güldüğünü de anlamıyor belki. Ama o ifadeleri kötleniyor bakıyorsunuz bülbül gibi şakıyor. Hiç derdi tasa soruyor, sormadan bıkmıyor, etmiyor, gitmiyor. Bizim insanımız 16, 17, 18 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş, yanlış cümleyi söylerim diye çekiniyor, söylemiyor bile. Türkler'de bu daha yaygın. Yani çekingenlik daha yaygın. Benim talebelerim var. Türk'ü var, Türk olmayanı var. Bizim Türkler daha iyi not alıyorlar, Zenciler ooo dumanını attırıyorlar konuşurken. Bizinkinin yarısı kadar not almayan zendi eliyle, ayağıyla, diliyle, koluyla, her tarafıyla konuşuyor, hiç çekinmiyor. Bizinki uzaktan doğru seyrediyor. Ya sen de konuş, dile getir, etki yapmıyor niye? Bilmediği ortaya çıkacak veya kurgu zihninde bir kuruğu olmuyor. Bir de o kadar ya başla sen de yetmedi mi? Elini kullan, ayağını kullan. Böyle böyle gelişir. Ama biz onu yapmıyoruz, çekinmeyi tercih ediyoruz ne hikmetse. Ama ana dilinde bu diyor. Çocuk bu çekinmiyor. Soruyor, öğreniyor, yanlış kullanıyor, doğrultuyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir bakıyorsun ki birkaç yıl sonra çok güzel konuşuyor, çok rahat her şeyini de dile getirebiliyor. Bu giderek devam ederse, hele de çevresindeki insanlar iyi konuşurlarsa, dil kabiliyetleri konuşkan yapıdayısalar, iyi ifade ediyorlarsa, gönlündekini dışa vuran yapıda insanlarsa bu çok daha gelişkin oluyor. Bunun için biliyorsunuz Arap aleminde, Edebiyatın yaygın olduğu devirlerde çocukları sahralara, bedevilerin arasına göndermenin bir sebebi daha vardı. Oranın sıhhi havası, süt anneden öte ney? dil kabiliyeti, konuşma kabiliyeti. Bizde şehirli konuşur, orada çöl bedevisi daha iyi konuşur. Köylü daha iyi konuşur. Fıtrı geliyor herhalde. Bunu da şunun için söylüyorum. Şimdi sizinle karşılaştıkları zaman nasılsınız demiyor sadece. İsminizi söylüyor. Baba isminizle beraber. nasılsınız diyor, nasıllar diyor. Ondan sonra bütün çocuklarını o ezberlemiştir. Nereden ezberledi? Tek tek çocukların nasıl diyeyim, aileniz nasıl demez, şu nasıl, bu nasıl, tek tek biter hayvanların hatırını bile sormaya geçer. Mizaç olarak o, o, o nevi. Bizim oralarda bir köy var. Adı Karakayalıdır. Hepsi anadan doğma edebiyatçıdır. Birisi biraz lügat paralamaya kalktı mıydı, Karakayalı'ya cinsimi mi karışıyor derler. O düzgün söylüyor cümleciğini. Yani un istemeye gelmiştir, ununuz var mı demez. Eğer ununuz varsa ondan şunu işte hellicik yapacağım, bilmem ne yapacağım, şunu şöyle yapacağım, şöyle düşündüm, 10 dakika bir sana bir cümle kurar, ne yapacağını, ne edeceğini hepsini birden anlatır. Eğer bu tip konuşanlar olursa, bu daha köklüdür. Bunu da şunun için söylüyorum. Allah Resulü'nün devri. Ahkamın oturma devriydi. O devirde bu kadar hadise yaşanırken bu dini birbirini öğretme azmini, şevkini, arzusunu gönlüne yerleştiren o insanlar bunu öğrenebilmek için pür dikkat kesilmişlerdir. İşlerinde bir dünya hatıra var. İnanın saatler de sürecek kadar. Bir tanesi diyor ki ben diyor koyunlarımı çok seviyordum. Onları alıyor davarları, kırlarda gidiyordum. Birkaç arkadaş daha bir araya gelmiştik. Sonra aramızda konuştuk. Biz üç beş koyunun peşindeyiz. Ama insanlar Allah Resulü'nün çevresinde halka olmuşlar, ilim öğreniyorlar. Yaptığımız doğru mu? diye bir muhasebeden geçirdik. Ben hiç seslenmedim diyor. Koyunlarımı çok seviyordum. Onlardan vazgeçmek istemiyordum. Aramızda karar aldık diyor. Her gün koyunu birimize bırakacağız. Diğerlerimiz derse gideceğiz. İlim öğrenmeye gideceğiz. Ben koyunlarımı çok sevdiğim için diyor, birçok insanın nöbetini de ben tuttum. Koyunlardan ayrılmak istiyordum, istemiyordum. Sonra giderek diyor, zaman zaman da yalnız kaldığımda bir muhasebeden geçirdim. Benim yaptığım doğru mu diye. Baktım ki arkadaşlarım çok şey biliyorlar. Hep ben onlardan duymak zorunda kalıyorum. Bu yolun doğru olmadığını anladım diyor. Bu insan koyunlarından da her şeyden vazgeçmiştir. Sahabilerin en alimlerinden, en bilgilerinden olmuştur. Ama kilitlenmiştir ondan sonra kaybını silmek için. Ebu Derda radiyallahu anh sahabinin geç Müslüman olanlarındandır. Müslüman olduğunda öyle bir kayıp görmüştürdüğü o günlere yanmıştır. Çünkü sahabiler binlerce ayet biliyorlar. Nice hadis-i şerif biliyorlar. Ne hatıralar yaşamışlar. Ne çileler çekmişler. İmanları uğruna fedakarlıklar sergilemişler. O o gün Allah'a ve Resulüyle inandım demiş. Başka gerisi boşluk. Bunu öğrendikten, sahabilerin aldığı yolu öğrendikten sonra kendini ne kadar ilme vermiştir bilemezsiniz. Hatta dozunu kaçırmıştır. Selman radıyallahu an onun kardeş ilan edilendir. Onu ikaz etmek zorunda kalmıştır. Ama bu bilgi eksikliği, bu şevkini artırmış, onu kamçılamış ve onu daha sonraki yıllarda sahabilerin en hakimi hikmet sahibi insanlarından birisi haline getirmiştir. Söylediği söz çok güzeldir, dünya malını da azaltmıştır, varlıklı bir insandır o. Neden azalttın diyenlere ne demiştir? Ben iman ettiğim gün başka bir yerde daha evimin olduğunu öğrendim, oraya göçmeden önce orayı döşemek için çırpınıyorum demiştir. Orayı döşemek için çırpınıyorum. Bunu inşallah başarmıştır da çünkü o dillere destan bir insan haline gelmiştir. Elbette ki hatalar edilir. Kuluz hata etmeyecek diye bir şey yok. Hata edilir. Ama tekrar ediyorum sahabi İslam'ı böyle böyle öğrenmiştir. O tarihin içerisinde yaşanan fıkıhta var olan dünya kadar şey vardır ama derli toplu değil insanlar onları tabi seyri içerisinde bilerek yaşıyorlar. Vaktimiz yaklaşır şey olarak ben e, bildiğiniz ana birkaç noktaya vurgu yapmak istiyorum. Bu kalan devrenin içerisinde şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu devrelerde yeni fethedilen İslam'a gönül açan yerlere sahabiler göndermiştir. Bu sahabilerin vazifesi sadece orayı idare etmek değildir. Oranın valisi değildir. Orada o İslam'ın temsilcisidir. Orada o örnektir. Orada o, bütün problemleri çözücüdür. İslam adına hareket eden kişidir. İnsanlar ona bakacaklar, kendilerini ona göre ayarlayacaklar. Pusuladırlar. Bunu olmak zorundadırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, genç sahabi Muad İbni Cebel radıyallahu anhı, Yemen'e vali olarak gönderiyor. Muaz radıyallahu anh gençtir. Ama çok bilgilidir. Cenab-ı Allah'ın kendisine gerçekten fıkıh kabiliyeti, merikesi verdiği insanlardan birisidir. O yıllarda çok daha gençtir. Büyük bir ihtimalle hayata gözlerine yumduğunda Muaz radıyallahu anh 34 yaşlarındaydı. Bunu yaşını bilesiniz diye söylüyorum. Bir başka kanaat 38 yaşlarında olduğu civarındadır. Şam diyarında İslam cihat ordusunun komutanı iken hayata gözlerini yummuştur. Demek ki Yemen'e gittiği yıllarda çok daha gençti ona göre. Şimdi Allah Resulü onu gönderiyor. Ona göndermeden önce soruyor. Muaz diyor Yemen'e vardın. Yemen'de neyle hükmedeceksin? Muaz'ın cevabı hazır. Allah Resulü de bunu biliyor. Allah'ın kitabıyla diyor. Muaz diyor, ya Allah'ın kitabında bulamazsan diyor. Resulullah'ın sünnetiyle diyor. Peygamber Efendimiz Muaz diyor, sünnet konusunda da bir şey bilmiyorsan, onda da bulamazsın ne yapacaksın? Ya Resulullah içtihad ederim kanatını söylerim ve la diyor. Çaresiz kalmam bir Müslümanı İslam'ı temsil ettiğim davamı ben biraz şerh ediyorum. Çaresizmiş gibi göstermem diyor. Vardı. Şimdi bu kanaatî günümüzde bakınız güzel şey kötüye de kullanılıyor. Allah Resulü seviniyor. Resulünün Resulünü muvaffak kılan Rabbime hamd ederim diyor. Kendine güveni tam Muaz'ın. istediği o. Muaz ben orada İslam'ı temsil ederim. Asla çaresiz göstermem diyor. Peygamber Efendimiz güvenerek ve sevinçte gönderiyor. Günümüzde bu neye kullanılıyor? Demek ki insan ayette bulamıyorsa, hadiste bulamıyorsa kendi kendine karar verir. Bu karar da İslamidir. Mesela bu kadar değil. Bu başka tarafa kapı açmak için kullanılıyor. Muaz radıyallahu an dile getirdiği o zaman nedir? Muaz radıyallahu an o güne kadar biliyorsunuz dört zirve kurradan birisidir Muaz. Sahabinin dört zirve kurvası, kurrasından birisidir. Bunlardan kimler zikrediliyor hadis-i şerifin içerisinde? Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu an Muad İbni Cebel radıyallahu an, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı var salim son derece kıymetlidir. Yemame savaşında şehit düşmüştür. İslam sancağını Hazreti Ömer'in kardeşi Zeyd şehit olduktan sonra o almıştır. Şehit oluncaya kadar o dalgalandırmıştır. Salim çok güzel bir insandır. Azatlıdır. Efendisi onu, o efendisini ve o aileyi kendi öz çocuğundan öz babasından birbirlerini daha çok sevmişlerdir. Ebu Huzeyfe de, de bu savaşta şehittir. Kucak kucak şehit düşmüşlerdir. Takdiri ilahi. Çok güzel bir insandır Salim radıyallahu anh. O bir de Übey ibn Ka'b radıyallahu anh. Zirve kurr'alardır bunlar. Muaz radıyallahu anh ne diyeyim? Kurra Kur'an-ı Kerim'in bütününü bilen ondan nasıl hareket edeceği ilmini de bilen, alan, meleke sahip olan bir insandır. Bir, ikincisi Allah Resulüyle. Akabeden itibaren Allah ile beraber yaşayandır. O akabe günlerinde, hicret günlerinde genç sahabilerdendir. Gençliğin baharında olan sahabilerdendir. Medine'lilerin söz sözü açıyor ama bunlar tatlı hatıra aralara yerleşmesinden fayda var. Bunların iyi bir ekibi var Medine'de. Afra'nın oğlu var, adı Muaz, birisi birisi Muavviz, iki oğlu var. Bunlar akranlar, arkadaşlar. Bir de Amr ibn Camuh'un oğlu var, onun adı da Muaz. Medine'de Muaz adı çok var, Mekke'de o kadar yok. Belli bir ekip bunlar, küçük, Müslüman, mümin çete. O yaşa uygun çete. Şunun için diyorum, ne yapıyorlar daha Allah Resulü Medine'ye gelmeden, hicret etmeden, Evden de birisini elde ediyorlar. Kimin evinde put varsa yürütüyorlar. Amr İbni Camuh'un putunu bunlar yürütmüşlerdir. Çok iyi sonradan müthiş bir mümin olan İslamiyetine de bunlar vesile olmuşlardır. Onu Birkaç kelimeyle onu vurgulayayım. Evden putu yürütüyorlar. gelip bir kuyuya atıyorlar. Adam araya araya putu buluyor. Siliyor, süpürüyor. Getiriyor, köşeye koyuyor. Arkada ipek var. Önünde put var. Ona nasıl diyeyim? Yeniden güzel kokularla kokuluyor, boynuna da bir kılıç atıyor, kendini koruyacak. Tabii ertesi gün gene yürütüyorlar, bir başka kuyu yatıyorlar. Araya, taraya gene buluyor, üçüncü defa yürütüyorlar. Ta uzakta bir kuyuya günlerce arıyor, bulamıyor, ümidi de kesiyor. Sonra birisi kör kuyu da görüyor. Bu sefer gençler ne yapmışlar? bir köpek leşi bulmuşlar, ikisini birbirine iyice sarmışlar, gitmiş kuyuya öyle atmışlar. Şimdi kuyunun başında duruyor duruyor, aşağıdaki puta bakıyor, öyle köpek leşiyle yan yana duranı bir daha ben diyor, kusura bakma eve sokmam, ilah minat tanımam diyor, aramız ayrıldı artık. Bu insan sonradan çok değişmiştir. Bakın buradan gelen insan, bir ayağı yere basamayacak kadar topallayan bir insandır da ibn-i bu Uhud savaşında Uhud cihadına çıkıyor, Çocukları baba diyor bize bırak, Cenab-ı Allah senin özrünü biliyor. Allah Resulü'ne şikayet ediyor. Ya Resulullah diyor, çocukların bana şehitliği çok görüyorlar diyor. Ne olur şunları durdur. Çok ısrar etmiş çocuklara. Peygamber Efendimiz onu bırakın diyor. Uğuz Savaşı'nda tek ayağının üzerine sekerek dövüşüşü, iradeler çöktüğünde millet kayboldu, kaybettiğinde, İmtihanı birçokları kaybettiğinde ve zayıflık gösterdiğinde sarsılmayan, kaybetmeyen, ölümüne vuruşan nadir yiğitlerden birisidir. Bu topal sahibi. Çocuklarından birisiyle kucak kucağı o da onu korumak isterken şehitler aslında bulunmuştur. Onu Uhud savaşında her kören hayranlıkla dile getirir, hayranlıkla anlatır. Nereden nereye geliyor insanlık? Böyle bir şey. Şimdi, uhul... Ben 12'ye doğru geldim. Sağ olun inşallah. Onun pudrunu nereden? gençlerin Gençlere de bu yakışır. Daha büyünce iyi olmuyor. Bu bu çağlardaki gençlere yakışır. Onlardan birisidir. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh biliyorsunuz Allah Resulü'nün haramı ve helali ümmetimin en iyi bilenidir diye metrettiği insandır. Muaz bu kararı verirken birikmiş ayetin kendine verdiği o bilgi birikimiyle verecek. Allah Resulü ile beraber yaşamanın, o oh, onun hadislerinin aldığı o birikimle verecek. O artık İslam'ın neyi hissettiğini, Rabbinin rızasına neyi celbedeceğini, neyin Allah'a ve Resulü yoluna ters düşeceği artık damarlarına, kanına, hücrelerine işlemiştir. Böyle bir bilgiyle ben çaresiz kalmam veririm diyor. Böyle bir bilgi birikimi ve bu samimiyet Allah ve Resulü'nün gerçekten ne arzu ettiğini bilmenin, Elde etmeye çırpınmanın verdiği samimiyet olduğu sürece istediğin hükmü ver, başımızın üzerinde yeri var. Böyle olunca zaten hata edene bile ecir var. İsabet edene çift ecir var. Hata edene bile ecir var. Bu çok kıymetlidir. Sahabi böyle bir duyguyla yetiştiler, böyle bir duyguyla büyüdüler. Son olarak madem adını aldık noktalayarak devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki kişi için bize gelen bilgilerde daha varsa bilmiyorum Medine dışına çıkarak uzunca yürüyerek vedalaşmıştır. Bunlardan birisi Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'dır. Uzun uzun yürümüş bir noktada durmuş Muaz radıyallahu anh'ı kucaklayarak yolcu etmiş. Muaz radıyallahu anh'a Muaz belki de geldiğinde bir daha beni göremezsin demiştir. Kabrim başına gelirsin, benim için dua edersin, emi demiştir. Allah Resulü sahabisinden dua istiyor. Muaz tabii gözyaşlarını tutamamıştır. Hissetmiştir. Gitmiştir. Allah Resulü hayattayken bir daha gelememiştir. Gerçekten daha sonra kabrin başına gelmiştir. Hz. Ömer devrinde ve Allah Resulü için neler dedi, neler dile getirdi bilemiyoruz. Ama o çok sevimli bir insandı, güzel bir insandı, hayır ve feyz dolu bir insandı. Şüphesiz bunu paylaşacağız daha sonra. Sahabilerin hepsi de aynı kabiliyette değil, insanların kabiliyette birbirinden farklı farklı. Meziyetleri farklı farklı. Hz. Ebubekir'e bakıyorsunuz ayrı bir güzellik taşıyor. Hazreti Ömer'in o tavrına bakıyorsunuz. Ayrı bir güzellik, ayrı bir ufuk önünüzde açıyor. Hazreti Ali'ye bakıyorsunuz, ayrı bir cesaret, ilim, incelik, zarafet insanın gözünün önüne seriyor. Her birinde ayrı bir güzellik var. İnsanlar hep aynı olsaydı, çok sıkıcı olurlardı. <gülüyor> Farklılık hayata güzellik getirir. Dolayısıyla onlara hayırla yerde ediyoruz. İnşallah... Sahabi devrinde, tekrar ediyorum, ne vardı Allah'a suayetteyken, fıkın bütün dilimleri vardı, onu derlemeye ihtiyaç vardı. Giderek bu derleme başladı. İnşallah onları paylaşacağız. Allah'a emanet olunuz. Allah'ın feyzi ve bereketi üzerinizde olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin. Lillahi teala'l-fatiha. Çöymemizde. Ben ne diyorum ben de, evet ilk dersmiş galiba, ee, inşallah e, devamı hayırlara vesile olur, güzelliklerle başlar, güzelliklerle devam eder. Allah ilminizi ziyade eylesin, azminizi, şevkinizi artırsın, gelecek günleri güzel eylesin, hepimiz için, İslam alemi için.